Beyaz şapkalı hackerlar ve İslam, günümüz dünyasında bilişim güvenliği, siber saldırılar ve veri ihlalleri ile mücadelede kritik bir alan haline gelmiştir. Bu bağlamda, beyaz şapkalı hackerlar, olarak bilinen etik hackerlar, kurumların ve bireylerin siber güvenliğini sağlamak için çalışan uzmanlardır. İslam'ın etik değerleri açısından bakıldığında, beyaz şapkalı hackerlık, topluma fayda sağlayan ve zararı önlemeye yönelik bir meslek olarak değerlendirilebilir. Beyaz şapkalı hacker nedir? Beyaz şapkalı hackerlar, bilgisayar sistemlerindeki güvenlik açıklarını tespit edip bu açıkların kötü niyetli kişiler tarafından kullanılmasını engelleyen uzmanlardır. Yasal yollarla hareket eden ve etik çerçevede çalışan bu hackerlar, şirketler, devlet kurumları ve bireyler için siber güvenliği güçlendirmeye yönelik çalışmalar yaparlar. İslam'da etik ve bilginin kullanımı, İslam'da bilgi edinmek ve onu insanlığın hayrına kullanmak teşvik edilen bir husustur. kuran ı Kerim'de şöyle buyrulmaktadır. Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu? Zümer, 9. Bu ayet, bilginin önemine işaret eder ve onu doğru yönde kullanmanın gerekliliğini vurgular. Beyaz şapkalı hackerlar da bilgilerini insanlığa fayda sağlayacak şekilde kullanarak, İslami ahlak ilkeleri çerçevesinde hareket edebilirler. İslam'ın temel ilkelerinden biri olan, iyiliği emretmek ve kötülükten sakındırmak, emri bilmaruf, Nehi Anil Münker, siber güvenlik alanında çalışan Müslüman hackerlar için de geçerlidir. Beyaz şapkalı hackerların İslami sorumlulukları, birinci adaletli ve doğru olmak, beyaz şapkalı hackerlar, bilgilerini kötüye kullanmamalı ve etik çerçevede hareket etmelidir. İslam, adaleti ve doğruluğu emreder. İman edenler, Allah için hakkı ayakta tutan, adalette şahitlik eden kimseler olun. Maide 8. İkinci güvenliği sağlamak ve insanlara fayda sunmak, İslam, insanların zarar görmesini engelleyen her türlü çalışmayı destekler. Peygamber Efendimiz, Siyavı, bir hadisinde şöyle buyurmuştur. Müslüman, elinden ve dilinden diğer insanların emin olduğu kişidir. Buhari, İman, 4. Beyaz şapkalı hackerlar da siber saldırılara karşı önlemler alarak toplumu koruyabilirler. 3. Haksızlık ve zulümden kaçınmak, kötü niyetli hackerların, kara şapkalılar, aksine, beyaz şapkalı hackerlar sistemleri ele geçirerek zarar vermek yerine güvenli güçlendirir. İslam'da haksızlık yapmamak ve insanlara zarar vermemek esastır. Zulümden sakının. Çünkü zulüm, kıyamet günü için karanlıklardır. Müslim 1.56 İslami çerçevede beyaz şapkalı hackerlık nasıl yapılmalı? Siber güvenliği artıracak projelere destek verilmelidir. Güvenlik açıklarını tespit edip zararlı saldırıları önlemeye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. Bilgi, etik ve helal çerçevede kullanılmalıdır. Zararlı yazılımlardan ve kötü amaçlı hak girişimlerinden uzak durulmalıdır. Beyaz şapkalı hackerlar, siber dünyada adalet ve güvenliği sağlamak adına önemli bir görev üstlenmektedirler. İslam'ın ahlaki prensipleri ile hareket eden bir hacker, bilgiyi sadece meşru ve faydalı amaçlar doğrultusunda kullanmalıdır. Müslüman yazılımcılar ve siber güvenlik uzmanları, hem teknik becerilerini geliştirmeli, hem de etik ve dini sorumluluklarını unutmamalıdırlar. Bu bağlamda, beyaz şapkalı hackerlık, İslam'ın iyiliği emretme ve kötülükten sakındırma ilkesiyle örtüşen bir meslek olarak değerlendirilebilir ve bu alanda çalışan Müslümanlar, bilgi ve yeteneklerini insanlığın yararına kullanarak büyük bir hayır işleyebilirler.